Inna alhamdelillah, nehmadahu wa nesta'inuhu wa nesta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min shurur yanfusina wa min seyyi'ati amalina. Men yehdihi allahu felamud illa lah. Wa man yudlil felamud illa haadiya lah. an la anna ilaha illallahu vahdahu la sharika lah. We ashadu anna muhammedan abduhu wa rasuluh. Ja, juhalladina, الذين uur, اتقوا الله حق تقاته ولا uur, 12.000 uur, مسلمون يا 12.000 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 12.000 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء uur, الله الذي 12.000 به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Arkadaşlar akkaid derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki hafta isim ve sıfat tevhidini açıklamıştık. Bugün ibadet nedir? Bunun üzerinde duralım. Ibadetten ne anladığımız üzerinde duralım. İslam dininde ibadetin tahrif edilmiş din sahiplerinin yüklediği anlamdan daha geniş bir anlamı vardır. Dikkat edin İslam'da ibadet Allah'ın sevip razı olduğu Allah'ın sevip razı olduğu açık ve gizli Açık ve gizli söz ve amellerin tümüne verilen isimdir. Evet arkadaşlar neymiş ibadetin anlamı? Sevip, oldu. Açık ve tümü. Tümüne verilen isimdir. Yani kalbin amelleri, dilin amelleri, bedenin amelleri, bütün bunların hepsine i̇badet. hepsine ibadet diyoruz. Açık ibadetlere kelime-i şehadeti telaffuz etmek namaz, zekat, oruç, hac ve benzeri ibadetler Allah yolunda cihad etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, muhtaç olanların mazlumların yardımına koşmak gibi ibadetler örnek gösterilebilir. Yani Allah subhanehu ve teala'nın maruf adına emretmiş olduğu ne varsa bunların yapılması ibadet kapsamına girer. Yani bizim şöyle cılız manada anladığımız ibadet demek işte namazla meşgul olmak değildir yani ya da Kur'an okumak değildir. Ey Allah'a davet etmek Muhtaçlara yardım etmek, hacc etmek, namaz kılmak, efendime söyleyeyim iyilik namına, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin övdüğü ne varsa bunlar ibadet kapsamındadır. Yani hayatın, hayatı kuşatan bir şeydir ibadet. Yani böyle belli bir dilime hapsedilmez. Heh, bazı ibadetler vardır ki, mesela zamanla mukayyettir. Yani zaman dahilindedir. Bazıları, efendime söyleyeyim, mesela namaz gibi. Yani vakti girmeden, evet bir vaktin namazı olmaz. Veya vakti çıktıktan sonra o namaz yine olmaz. Allah subhane ve teala ayette diyor, namaz müminler için vakitleri belirli bir ibadettir, bir emirdir. Hac gibi. Yani şu an e, gidip hacc edeyim. Yani işte zilhiccede kalabalık oluyor. Biz işte efendim sefer ayında hacc edelim. Muharrem ayında böyle bir şey yok. Ey Onun zaman mikatı var, o zaman mikatı yani o vakit girmeden hac olmaz. Ancak ibadet çok kapsamlı, gece ve gündüzü kapsayan, gizliyi ve açığı kapsayan bir tanımı vardır. Gizli ibadetlere örnek verecek olursak, ey bu dersin başlarında görmüş olduğumuz imanın esaslarını, yani bunlar da kalbin amelleridir, Allah'a, meleklerine, Kitaplarına, enbiyaya, ahiret gününe, kadere, kaza ve kadere, hayra, hayra ve şerre iman etmek. Allah'tan korkmak ve ona ve ondan sakınmak, ondan ümit etmek, ona tevekkül edip dayanmak ve ondan yardım istemek. Onun için sevip onun için boğuz etmek. Onun için dost olup, onun için düşman olmak ve benzeri ibadetler örnek gösterilebilir. Dikkat edin, çok önemli hususlardır. Bunlar ise kalbin amelleridir. Bu konuda bir kul itikadında bir sapma veya sekteye uğrayacak olursa Allah muhafaza küfürle iç içe girebilir. Yani sadece Allah'tan korkmak, ona sığınmak, ona tevekkül etmek, onun için sevmek, onun için buğz etmek ondan yardım dilemek, ona sığınmak, bütün bunlar mümin bir kulun yapacağı şeylerdir. Yani bu <gülüyor> bu konuda kim Allah'a bir şeyi ortak koşarsa büyük bir hüsrana uğrar. Buna göre İslam dininde kulu Rabbine yaklaştıran, Şeriata uygun söz ve fiillerin hepsi ibadet kapsamına girer. Tıpkı En'am suresi 162. ayette buyrulduğu gibi. Kul inne salatih ve nusukih ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani sadece ve sadece Allah içindir. Peki amellerin kabul olma sebebi nedir? Buna bakmamız gerek. Yani kul ibadet ediyor ancak bu ibadette kabul edilmesi için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlar önemli hususlardır. Bir amelin makbul olabilmesi için iki tane şart ihtiyaçtır. Yani bu olmazsa olmazdır. Bunlardan bir tanesi ihlas. Bir tanesi ihlas. ikincisi Kur'an ve sünnete uygun Olmasıdır. Bir amel, ihlas yoksa bu kabul edilmez. Çünkü Rabbimiz Zümer suresi 3. ayette buyuruyor ki اَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ Dikkat et. Halis olan din yalnızca Allah'ındır. Ya da Beyne suresinde وَمَا اُمِرُوا illa لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Onlar dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekle emrolundular. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam de bununla ilgili buyuruyor ki اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller ancak niyetlere göredir. İhlas yoksa ne olursa olsun İster namaz, ister hac, ister infak, ister cihat, isterse bedenin tamamı paramparça olsun Allah yolunda. Ancak eğer bu ihlassızsa bu şey ondan merduttur. Bir amel sadece Allah rızası için yapılırsa makbuldur. İhlas olmayan bir amel hüsran içerisindedir. Bırakınız sevap almayı. Kişi bundan ötürü günah sahibidir. Eğer bunu yani mesela münafıkların yaptığı gibi yaparak yapıyorsa ey cehennemin en alt tabakasındadır. Bununla ilgili örnekler çoktur. İkinci örneği vererek önce ikinci şartı amellerin Kur'an ve sünnete uygun olması dedik değil mi? Bunun da delili. Ummune Aisha'den rivayet edilen, Buhari ve Müslim'de geçen şu hadiste, Allah Resulü a.s.t.m. buyuruyor, Men ehdefe fi emrina hazeh, ma leyse minhu, fe Kim? Bizim bu işimizde, yani bu dinimizde, kendisinden olmayan bir şeyi yaparsa veya ihdaf ederse, bu şey merduttur. Muslim geçen bir lafızda ise diyor ki is dat hij zegt dat ik mijn werk doe. Hoeveel werk heeft hij gedaan? Wat is zijn werk? Wat is zijn werk? Wat is zijn Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam buyuruyor ki kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şeyi uydurursa bu şey merduttur. Yani dedi ki yani demek istiyoruz ki dedi ondan olmayan merduttur, ondan olan ise makbuldur. Ne yapacağız? Yani bu nasıl bir tevildir? Ondan olmayan yani ne demek istiyor namaz ondandır, namazla ilgili uydur oruç ondandır, oruçla ilgili böyle mi? Yani Ha çıkarma diyor. Zikir onlar. Ha yani böyle bir bakış açısı hiçbir alim böyle bir yaklaşımı olmamış ve bu da cahil bir adam yani yani cahil derken tabi bizim ee, ehli sünnetin ortaya koyduğu ölçülere göre cahil yoksa bunların yanında onların hocasıydı bu konuştuğum şahs. O bana bunu söyleyince peki ben dedim ki o zaman ikinci hadisi söyledim. Men amil amelan kim bir amel işlerse ve bu amel üzerinde bizim emrimiz yoksa bu hadise ne diyeceksin dedim o zaman nereye çarpacağını bilemedi yani şey anlamında yani men işte bu iki birincisi ihlas olacak ikincisi Kur'an ve sünnetin emrettiği şekilde olacak emrettiği şekilde olacak bunlardan bu iki ayaktan birisi varsa birisi yoksa bu amel merduttur ne olursa olsun Mesela dün yılbaşı haydi biz ne dediler ne yapalım? E, fetih yapalım dediler. Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi de dün değildir. Ha, onu da söyleyelim yani. miladi olarak 11, şey... e, 11, 11 e, ocağa geliyor. Velhasıl yani böyle bir, bir kimse çıkıp şunu diyemez dün mesela. Ya bugün yılbaşı insanlar isyan edecek. Haydi ben ibadetle geçireyim bu geceyi. Güzel görünüyor değil mi? Niyet değil mi? Niyet olarak... Innemel amelu bin niyet. Yani bu ilk esasa göre niyet Tamam yerinde. Peki amel? Hayır. Niçin? Çünkü bu o günü önemsemek, kutsamak ve o günü e, o gün için özel bir şey yapmak anlamına geliyor. Bu da bid'aattır. Dolayısıyla İslam'ın değer vermediği, İslam'ın övmediği bir geceyi sen kendi yanından övemezsin. Ve böyle bir muhalefetle de bir şey uyduramazsın. Ancak nedir? Sen diğer gecelerini nasıl geçiriyorsan öyle geçir. Yani o gece için bir şeyi yapmak veya bir şeyden vazgeçmek de caiz değildir. Neyse senin standardın ne yapıyorsan onu yap. Cuma sohbetim varsa, sohbeti sohbeti. varsa sohbetini yap. Efendim kitap okuyorsan kitabını oku. Kur'an okuyorsan Kur'an. Bugün yılbaşı ben Kur'an okuyayım bu olmaz. Sen yılbaşına bağdaştırarak Kur'an okumayacaksın. Sen Allah için, bu senin adetin olduğu için okuyacaksan oku. Yani bu din böyle bir dindir. Ölçüleri Kur'an ve sünnet belirler. Ya da evet namaz dinde var. Ancak derseniz ki ben Recebin 15. gecesi namazı kılacağım. Adını koyup böyle bir geceye tahsis etmek bu bir dağıttır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Demin Ayşe annemizden gelen rivayette, ehu <gülüyor> ered merduttur. İşte yani böyle bir günde yapabilecek tek şey nasihatsızdır. Yani He, insanları bundan sakındırma. çıkarsın dışarıdan aşağıda. E dışarıda veya gücün yettiği kadar dersin ki bu işlerden sakının. İşte dün camide iki gün önce size birini gösterdim, namaz kılıyordu. Kıyamdan secdeye ulaşması on saniye çok değil mi? On saniye sen yani, tek bir alıp. Selam vermesi 10 saniye. Bak ben çok diyorum. Bak çocuklar baba çok diyorlar 10 saniye yani. Evet. Böyle bir namaz yok. ha Bu adam mescide girmiş. Ve bununla beraber böyle radar gibi her tarafı takip ediyor. Ve bu adamın namazında ne rükku var ne secde örnek veriyorum. Dikkat edin. Bu adam bunun ibadeti belki ihlasla yapıyor. İhlasla yaptığı için birinci ayak oluştu mu? Evet. Oluştu. Peki, niçin bu namaz makbul değildir? Kur ha, çünkü, Kur'an ve sünnete uygun değil. Böyle bir namaz kılma şekli yok. Çünkü aleyhissalatü vesselam, hızlı kılan ya da rukunleri yerine getirmeyen bir kimseyi gördü ve dedi ki, şu adamı görüyor musunuz dedi, aynı dedi bir karganın kanı gagalaması gibi namaz kılıyor. Vallahi dedi bu adam bu hal üzere ölecek olursa Muhammed'in dini üzere ölmez dedi Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar hassas bir konu değil mi? Yani ne demek yani Muhammed'in dininden çıkar bu manada kafir olur. Hayır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinde böyle bir namaz ölçüsü yoktur. Dolayısıyla hangi amel olursa olsun arkadaşlar. Biz bu yapacağımız ameli Mutlak manada Kur'an ve sünnette delilini bilmek zorundayız ve bunu bilerek amel etmekle mükellefiz yani ben işte ben duydum ben gördüm ya da işte insanların çoğu bunu yapıyor bu ölçü değildir Kur'an ve sünnette delili varsa tamam bir de ihlas varsa ya da tam tersi adam cihad ediyor bu Kur'an ve sünnete uygun mu evet bunda bir sorun yok. Ancak bir menfaat elde etmek için, kahramanca övülmek için, ne cengaver bir adam desinler diye veyahut ganimet elde etmek için bunu yapıyorsa bu amel ondan merduttur. Kendisini heba eder. Ya da bir kimse namaz kılıyor. Diyelim ki Kur'an ve sünnete uygun olarak bu namazı kılıyor. Ancak bu adam kalbinde rüya var. Gösteriş var. Dolayısıyla ne oldu? Bu ayak ey çöktü. Çünkü rüya gizli şirktir. Yani küçük şirktir. İnfak ediyor. Güzel bir amel. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine, muhtaçlara yardım ediyor. Bu Kur'an ve sünnetin övdüğü ve müminlerin özelliğinden olan bir hus husustur. Ancak bunu verirken övülme peşinde. Takdir toplama peşinde. Dolayısıyla bu merduttur. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kim e, mahşer günü bir münadi çıkıp, çıkıp şöyle seslenir. Kim kurbanını Allah'tan başkası için kestiyse gidip o kimseden ecrini yani ücretini yani mükafatını alsın çocuklar et görsün diye kesenler komşular ne der diye kesenler ayıp olur diye kesenler Allahu Ekber Allah'tan korkmak lazım vallahi bunun hiçbir hayrı yoktur evet biz gördüğümüzde deriz ki Allah senden kabul buyursun ey Allah emretti diye o gün kurbanı boğazlamak ne demek gerçekten övülmüş bir şeydir Allah'a yaklaşmaktır kurban. Bu amelin zahiri yönüyle budur. Ancak kalbinde böyle bir niyetle bunu yapan kimsenin o yaptığının Allah katında hiçbir değeri yok. O halde hangi amel ve ibadet olursa olsun gerek kalbimizin fiillerinde gerek dilimizin fiillerinde gerek bedenimizin fiillerinde her ne yaparsak yapalım ihlası koruyacağız ve bununla beraber Kur'an ve sünnete uygun olarak o işi yapacağız. Çünkü biz, yaratılış gayemiz kulluktur. Rabbimiz Fahanehu ve Teala ne buyuruyor? Fe'abudu rabbeke hatte ye'tiyeke el yakîn sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani ibadet et, ölüm gelinceye kadar ne demek? Yani 24 saat secdeden kalkma değildir. Ha, ne demektir? Kulluk şuurunda. Hayatını Allah'a tazim noktasında yaşa. Hayatının merkezinde Rabbin Subhanahu ve Taala'nın rızası olsun. Asla gafillerden olma. Her ne yapıyorsan karşılığını Allah'tan umarak hangi hatayı yaparsan Allah Subhanahu ve Taala'nın buna buğz edeceği korkusuyla hareket ederek istikametini bozma. Herkesin ibadetin tüm türleriyle sadece ama sadece Allah'a ibadet etmesi gerekir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Kişi ibadetin bir bölümünü bile olsa Allah azze ve celle'den başkasına yapabilir mi? Yapıyorlar mı? Hani yapıyorlar. Kimse kimseye gidip secde etmiyor, rüku etmiyor. Nerede yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Allahu Akbar. Ja, eigenlijk. Verdienden ze tam voorbeelden? Ja, Akbar. En deze mensen zeggen: "We zijn van de moslims. Ja, Allah, ik ben je aanbidden. We zeggen: "We zijn aanbidden. Maar dat is niet zo. Ja, is er? Wat is er? Veya bir başka birine. Bilakis kişinin dinini ve ibadetini tümüyle Allah'a yöneltmesi sadece onun için yapması şarttır. Bunun içindir ki Kur'an'da ilk emir Allah subhanehu ve teala'ya ibadet etme hususunda olmuştur. Bakara suresi 21. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Omulur ki sakınırsınız. iba iki gün önce bir taziye deyin. Birisi teyit etmek için. Bakın dikkat edin. Biz dedik ki ibadet kime yapılır? Allah dışında ne bir meleğe ne bir peygambere. Adam şunu söylüyor, dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabrini dedi, şey kabirden elini dışarıya çıkarmış mı dedi. Tabi o bunu söylerken ben bildim hangi uydurmacılarla konuşmuş. Dedim sen bana anlat olayı anlat ben biliyorum dedim. Dedi ki bir sahabe dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek istemiş. Ben de dedim ki bir sahabe deme. Bir evliya de. Dikkat edin. Sahabe deme dedim. Sahabeye iftira etme. Şimdi bunlar o evliya dedikleri bazılarını yüceltmek için sözde neymiş adam peygamberi ziyaret etmek istemiş. Aleyhisselatü vesselam oraya gidince elini çıkar. Ya uyduruyorlar başka bir şey değil. Ve üzerine şunu söylüyor. Muhammed aleyhisselatü vesselam öldü demek büyük bir günahtır. Peki dedim ona. Da, daha önce şeyh bir şeyhle konuşmuştum. Şeyh olduğunu söyleyen birisi. Bana dedi ki Muhammed ölmüş müdür Aleyhisselam mesela? Evet dedim. Dedi ki tamam. Şey olarak hayır hayır dedim. Her insan nasıl ölüyorsa öyle ölmüştür dedi. <gülüyor> hiç ayet var. Allah Subhanahu ve Teala ayette buyuruyor ki ey Muhammed sen de öleceksin onlar da ölecek. Onun dışında Abu Bakr radıyallahu ne Omar Umar ne dedi? Umar radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi olan sevgisinden vefat ettiğinde kalktı dedi ki kim derse ki Muhammed aleyhissalatu vesselam ölmüştür onun boynunu vururum. Niçin yani en inciniyordu bundan ötürü söyledi. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anh, kalktı ve dedi ki kim Muhammed'e tapıyorsa aliye sallallahu bilsin ki o ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o haydır, la yemuttur. Umar radıyallahu dedi ki o öyle söyleyince o an sanki o ayet yeni inmiş gibi yani Muhammed aleyhissalatu vesselam öleceksiniz de öleceksiniz. hissine kapıldım ve oturdum. Dolayısıyla evet Allah azza ve celle toprağı haram kılmıştır ki enbiya'nın cesedini yemesin. Aleyhissalatu vesselam gerçekten şu an kabir açılsa örnek aynı sarken nasılsa öyledir. Ancak Allah Resulü omdat hij en zijn volk niet Allah subhanahu wa taala, en en wa en en Allah subhanahu Ve qalet el-Yahud Uzeyr ibnullah ve qalet en-Nasara el-Mesih ibnullah. Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki İsa Mesih Allah'ın oğludur. Vallahi bu küfür bir sözdür. Benim Isa, dediler bakınız. İsa Aleyhisselam çamuru şöyle kuş şekline getirip üflediği zaman canlanıp uçuyordu. Ölüyi diriltiyordu. Evinizde sakladığınızı haber veriyordu. Hasta olan kişiyi iyileştiriyordu. Bunlar baktılar dediler ki bu olsa olsa bir de babasız dünyaya gelmiş. Haşa ne yaptılar? Allah'a isnat ettiler. Allah'ı çocuk edinmekle isnat ettiler. İmtihandır. Subhanallah ve bu konuda aş şeye aşırılığa düştüler peygamberleri konusunda. Ve bunu bana söyleyen adama bakıyorum. Sünnetin bir tek izini üzerinde taşımıyor. Yani bana diyor ki, Muhammed öldü deme günaha girersin. Ancak bu adam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu üzere değil. Ne yapacağız? Yani bakıyorsun namazları yok yani Allah-u Alem yani. Böyle insanlar yani. Niye? Çünkü işte aynı bu şekilde onlar zannediyorlar ki bizim övmelerimiz, bizim şey yapmalarımız, haşa bunları şeytan o şekilde aldattı. Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara öğrettiği, sırat-ı müstakim üzerinde yaşamayı kendilerine esas edinmediler ve bu yol üzerinde yolcu olmadıkları gibi ilalaştırma yoluna gidiyorlar. Ve bunlar hep cehaletten kaynaklanan şeylerdir. İbadet sadece Allah'a yapılır. <gülüyor> ve biz bu taarruzda kalırken yani bu taarruza uğrarken bu ehli bid'at tarafından vallahi Onlara prim vermediğimiz için yani bu konuda insanlar bunları uçuruyorken biz böyle birden indiriyoruz diyoruz ki Allah-u Ekber bunlar da sizin gibi bir beşerdir. Tazim yapmayınız Allah'tan başkasına tazim yapmayınız ve benzer şeyler söylediğimiz için bunlar hak sözden hoşlanmıyorlar. İşte bu sebeple ibadet sadece ve sadece Allah'a yapılır. Ne bir peygambere, ne bir meleğe, ne de bir evliya veya ne derseniz deyin. Rabbimiz ayette de buyuruyor. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin, kulluk edin. Umulur ki sakınırsınız. Ve Mü'minun suresi 23. ayette. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ebudullahe mâ lekum min ilahin gayruh. Ebudullahe, Allah'a ibadet edin. Mâ min ilahin gayruh. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Arkadaşlar bu ayet, Müminun Suresi 23. ayet. Diyor ki Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ne demek yani? Allah ibadet edin. sizin ondan başka ilahınız yoktur şu an ha, kime çıkalım dışarıya soralım dün o tepinenlere de sorunu bu yılbaşı diye sizin ilahınız kim Allah derler mi demezler derler ee, ancak ibadeti başkasına yapıyorlar ey amma hevasına yapar amma batıla yapar amma başka bir şeye yapar Allah azze ve celle ise ne diyor ey ilahınız tek bir ilahtır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 Yeni sen istesen de istemesen de, sevsen de sevmesen de o her şeyin ilahıdır. Evet. Bu konuda tamam. Bu konuda kabul ettik bunu. Ancak ibadet konusunda bir insan derse ki, ya ben günah da işlemeyeceğim, günah hiç günah işlemezse, örnek verelim, ibadet de etmezse, bu adam nedir? Asi bir adamdır. Bu adam günahkar bir adamdır. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle onu yaratılış gayesi ibadet etmesidir. Yasaklardan sakınacak, emirlere sarılacak. Bu iş böyledir. Emirlere sarılacak. Yani sadece yasaklardan sakınmak yetmez. Ey emirlere de sarılmakla mükellefiz. Bakın burada çok önemli bir şey var ha söylediğim. Toplumun çoğu budur. Adam kendisini anlatırken diyor ki, içkim yok, kumarım yok mesela anlatırken yani böyle değil mi? Faiz yemez icabına bakıyoruz ama emir yok hayatında. Emirler yok hayatında. Kimin emirleri? Eh, Rabbim s-sb-hane ve te emirleri onun hayatında hakim değil. Bu adam hiç şeytan da onu öyle aldatıyor. Hani nasıl kalbim temiz diyorlar. Bunu da böyle aldatıyor. En yani o zannetiyor ki yani gerçekten toplumda böyle insanlar var. Yani içkileyen, kumarlan, yalanla işi yok. Böyle şey emin insandır mesela var böyle şeyler. Ama bakıyorsun ki Allah emirlere sarılmıyor. Ya da ve minen nas men ya'budu Allah ala harf. Yani Allah'a bir yönüyle ibadet ediyor. Yani bir şeyi tutturuyor başka bir şey. Ney Ramazan'dan Ramazan'a böyle bir ibadet çek yok. Bele böyle bir kulluk şekli yok. Subhanallah. Bir başka ayette Enbiya suresi 25. ayette buyuruyor ki: "Ve ma ersalna min qablika min rasulin illa nuhiye ileyhi enne hula ilaha illa ana fa'budun." Allahu akbar. Enbiya suresi 25. ayette Rabbimiz buyuruyor ki, senden önce hiçbir peygamber yoktur ki, benden başka ilah yoktur, öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani Rabbimiz Fahane ve Teala her rasule şunu bildirmiştir, yani bunu bu rasuller de ne yaparlar? Kendi ümmetlerine bunu bildirirler. Senden önce hiç kimse, ey, bütün enbiyanın ortak daveti, la ilahe illallah yani sadece Allah'a ibadet edilmesi. Senden önce hiçbir enbiya yoktur ki. Ve me ersenne min kablike min rasulin. Yani senden önce gönderilenlerin hepsine şunu mutlaka söyledik. İlle nuhiye ileyh ey onlara bunu şunu mutlaka vahiy olarak bildirdik enne la ilahe illa ena fe'abudu. Sizin benden başka ilahınız yoktur. O halde bana kulluk edin. Dikkat edin Allah subhanahu wa ta'ala. Kulları üzerinde hücceti ikamet ediyor. Ikame ediyor. Yani kulları üzerinde bir boşluk bırakmıyor. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala. Kendilerine hakikati beyan eden elçiler gönderiyor. O kullarına olan merhametindendir. Evet. Yine Zariyat suresi 56'da Rabbimiz buyuruyor: "Wama halaktu jinn wal-insa illa liyabudu." Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani burada ancaktan kasıt yani yalnız tek yaratılış gayesi kulluktur, ibadet etmektir. Allah subhanahu ve teala'nın rızasına uygun yaşamaktır. Yapmayan kendi bilir. Bütün insanlar... Allah subhanehu ve teala'nın ilahlığı ve ona ibadet etme noktasında isyan etseler Rabbimizin ilahlığında miskale zerre bir eksiklik olmaz. Bütün mahlukat onu tazim edip ölseler ve ona hakkıyla kulluk etseler onun ilahlığında şu kadar bir artma olmaz. Çünkü Allah bizlere muhtaç değildir. O her şeyiyle mükemmeldir. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz gerekmektedir. Evet. Burada noktalayalım inşallah dersimizi. Önümüzdeki hafta bazı ibadet çeşitlerine örnekler göstereceğiz. Yani bu az önce temellendirdiğimiz hususlara e, mesela dua ibadeti Duada ibadet ne demektir? Allah'tan başkasına dua ediliyor mu edilmiyor mu? Ediliyorsa nasıl ediliyor? Bu ve buna benzer konuları Kur'an ve sahih sünnet çerçevesinde değerlendireceğiz. Ve ezaballahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alim Muhammed subhanekallahumma bihamdik eşhedu en la ilahe illa ent estagfiruka ve etubu